Emir Dağlı Mustafa'nın müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine. Makamı iddanın Üstadım Bediüzzaman'ın mevhum suçuna beni iştirak ettirmesine karşı kısaca derim ki: İntisabımdan zerre kadar pişman olmayarak üstadıma ve Risale-i Nur'a yaptığım hizmetim ancak bir derya kadar lütfu ihsana karşı bir damla ile mukabele gibidir. Nasıl ki gayet kıymetdar elmas hazinelerine sahip olmak yolunda Küçük cam parçaları tereddütsüz feda edilirse ebedi hayatımı kurtarma vesile olan Risale-i Nur uğrunda hayatımı feda etmeye her an hazırım. Uhrevi ve dünyevi hadsiz menfaatleri tahakkuk eden Risale-i Nur'dan fani ve ehemmiyetsiz hapislerin ve sıkıntıların hatırı için kısa ve dağdağalı hayatı dünyeviyeye zarar gelmemek için o menfaati azimeyi terk etmek Risale-i Nur'a ve üstadıma karşı durgunluk göstermek o mübarek üstada, Okutsi Allame'yi zamana ve onun bir tek gayesi olan iman ve Kur'an'a büyük bir ihanet olduğunu biliyorum. Ve onun izin ve emrinden zerre kadar hilaf hareket etmek istemiyorum. Muhterem heyet-i hakime, zehirli mikroplarını güzel vatanımıza dağıtmak isteyen bolşevizm'e karşı kuvvetli bir cephe alan büyük bir din âlimine, fakirliğimle talebe olmaklığım neden çok görülüyor? Şüphesiz bu vaziyet ispat ediyor ki, nurlardaki zenginlik, dünyevi zenginliğin pek fevkindedir, Benim gibi milyonları aşan Türk gençliğinin imanlarını kurtarıp, vatana nafi birer uzuv olmaları için, üstadımı ve Risale-i Nuru daima serbest bırakınız. Biz Türk gençliğinin Risale-i Nura ihtiyacımız, kapalı zindanda kalmış bir kimsenin havaya ve zifiri karanlıkta bulunan bir adamın ziyaya, ve çöldeki aç ve susuz kalmış bir insanın suya ve gıdaya ve denizde boğulmak üzere bulunan herhangi bir kimsenin can kurtaran gemisine olan ihtiyacından binler derece daha ziyadedir. İşte yukarıda bir kısmını teadat ettiğim mezkür hakikatlardan dolayı fevkalade hüsnüzan ve teveccühümüzü kazanan ve kopmaz bir bağla kendimizi ona bağladığımız Bediüzzamanı, ve ona hüsnü ile talebe olan çok bir icareleri böyle hapislerde çürütmek adaletin şerefiyle kabili telif olamaz. Afyon Cezaevinde mevkuf Emirdağlı Mustafa Acet. Halil Çalışkan'ın müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine Muhterem heyet-i hakime Makamı iddia tarafından bana tebliğ edilen iddianamede üstadım efendime hizmetimi büyük bir suç olarak gösteriyor. 1944 yılında teşrif ederek, dört seneden beri kazamızda misafireten ikamet buyuran ve kendileri kırk seneden beri bütün dünya lezzetini ve istirahatını terk edip, sırf iman ve İslamiyete ve hususan vatanımızda iman ve ahiret yolunda Müslümanların saadet-i ebediyelerini kurtarmaya çalışan ve bilhassa Müslüman ve Türk olan milletimiz arasında dinimize çok zarar veren, maddi ve manevi zararı pek çok olan Bolşevikliğin, muzır fikirlerinin millet arasına girmesi ve buna benzer vatan ve millete zararlı olan şeylere Risale-i Nur'un imani ve ahlaki olan dersleriyle set çeken ve bütün dünya alimleri tarafından tahsin ve takdire layık olan Risale-i Nur'a ve üstadıma, müftehirane üç sene ara sıra hizmetim, adalet huzurunda bir suç mu teşkil ediyor? Ve bu hususta yine suç olarak gösterilen, Hizmet için terziliğimi de terk ettiğimi yazıyor ki, böyle hak ve hakikat ve Kur'an-ı Kerim'in hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'a ve üstadıma canımı dahi feda etsem, büyük bir suç sayılıp vatan haini olarak mı tanınırım, sizden soruyorum. Sayın Reis Bey, Risale-i Nur'un bir kısım parçalarını okudum ve yazdım. Cenab-ı Hakk'a şükür şükrolsun ki, öteden beri kalbimde yaşayan ilme karşı fevkalade bir iştiyakla bu risalelerden istifadeye başladım. Bunlarla pek yakından alakadar olduğum halde, içinde ne halkı hükümet aleyhine teşvik, ve ne de emniyeti bozacak ve gizli bir cemiyet kurmaya dair hiçbir şey görmediğim gibi, üstadımdan da gerek mehdiliğe ve mücedditliğe ve gerekse bu hareketlere dair hiçbir şey işitmedim. Risale-i Nur'un ve üstadımın ve biz talebelerin yegane gaye ve hizmetimiz, İslamiyete, hususan Türk milletine iman ve ahlak cihetinde kutsi bir hizmettir. Elbette Risale-i Nura ve hadimlerine bu hizmetleri için ilişmemek lazımdır. Bizim gaye ve maksadımız budur. Başka hiçbir şey değildir. Ve bu vazifemiz de rıza-i ilahi içindir. Zaten böyle bir kutsi vazifeyi dünyaya ve dünya menfaatine alet ederek yapmayız ve tenezzül etmeyiz böyle kalbinde iman ve ahiret meşgalesinden başka hiçbir dünyevi maksat ve gaye bulunmayan halis nur şakirtlerine, iddia makamının hiçbir zaman hatırıma gelmeyen gizli cemiyet kurmak ithamlarına tahammül edemiyoruz. İşte muhterem heyeti hakime, sizin biz Risale-i Nur talebelerinin gaye ve maksatlarını ve mahiyetlerini anladığınıza ve iddia makamının bize isnat ettiği suçlarla alakamızın olmadığına, Kanaat getirdiğinize inanıyoruz. Bu vesileyle yüksek mahkemenizden ve vicdanlarınızdan kitaplarımızın serbest olarak iadesini ve kendimizin beraatini talep ederiz. Afyon Cezaevinde Mevkuf, Emir Dağlı Halil Çalışkan Mustafa Gül'ün Müdafasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine Ben gizli bir cemiyete dahil değilim. Zaten Üstadım Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de öyle bir cemiyet kurmamıştır. Bizlere her zaman Kur'an hakikatlarından ders vermiş, siyasetle alakadar olmamızı şiddetle menetmiştir. etmiştir. Yalnız Büyük Üstad Said Nursi Hazretlerinin talebesiyim. Ona ve Risale-i Nur'a bütün ruhu canımla bağlıyım. Risale-i Nur ve Üstadım için bana verilecek her türlü cezaya razıyım. Üstadım eserleriyle benim imanımı ve ahiret hayatımı kurtarmıştır. Onun gayesi bütün Müslümanları ve vatandaşlarımızı imansızlıktan kurtarıp saadet ebediyeye nail etmektir. Bizlerin siyasi bir maksatla alakamız olmadığı bütün mahkemelerde tebeyyün etmiştir. Hakikat böyle olduğu halde yine haksız ve yersiz olarak mahkemeye sürüklendik. Bundan anlıyoruz ki bizim tesanüdümüzü kırmak istiyorlar. Bizim tesanüdümüz herhangi bir dünyevi ve siyasi gaye ve işe matuf değildir. Yalnız ve yalnız Üstadımız Hazretlerine çok, hem pek çok hürmetkarız. Risale-i Nur'u okuyanlar, fevkalade bir imana ve İslamiyete ve ahlak ve kemalata sahip oluyorlar. Üstadımıza çok fazla muhabbet etmemek elimizden gelmiyor. Öyle bir Üstad'a ve öyle Risale-i Nur şakirtlerine bütün mevcudiyetimle bağlıyım. Bu bağ, idam edilsem dahi çözülmez ve kırılmaz. Ben ve bütün kardeşlerim masumuz, Risale-i Nur'un serbest bırakılmasını bütün kuvvetimizle talep ediyoruz. Yüce Üstadımıza ve Masum Nurcu kardeşlerime kendimle beraber beraat verilmesini talep ediyorum. Ispartalı Mustafa Gül Küçük İbrahim'in müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine Sayın Hakimler! Bize isnat edilen suç hem yersizdir, hem de dünyaya aittir, siyasidir. Halbuki siyaset yapacak insanlar olup olmadığımızı zaten ilk bakışta siz muhterem hakimler çoktan anlamışsınız. Esasen bu soğuk ve yabancı isnat, eğer faraza yüzde yüz tahakkuk edeceğini yüzlerce selahiyetli kimseler temin etseler, benim de aklım şimdikinden yüz defa fazla olsa, Risale-i Nur'un ve onun çok muhterem müellifinin bende bıraktığı manevi intiba ile, bütün mevcudiyetimle bu geçici ve tükenici siyasi lezzet ve maceradan kaçıp, ahirete iman ve cehennemden kurtulmak yolunda sarfederim. Gerek Risale-i Nur'un kıymetli müellifine hürmetimiz ve bağlılığımız ve gerekse Risale-i Nur'un okunması, yazılması ve nur talebeleriyle muhabere ve münasebetimiz, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve Yüksek Yargıtay'ın da tasdikiyle, doğrudan doğruya uhrevidir. Öyle ki, Risale-i Nur'dan aldığımız fikirle, bu nurlu varlıkları hiçbir suretle dünyevi ve maddi kıymetlere değişmeyiz. Bu, bizde bir iman halinde ölünceye kadar yaşayacaktır. Muhterem Heyet-i Hakime, ki böyle dehşetli bir isnat ile burada toplanmış bulunuyoruz, Öyleyse şu ehemmiyetli hakikati beyan etmek, benim için memleket ve vicdan borcu olmuştur. Yalnız kendi muhitimde Risale-i Nur'un gösterdiği fevkalade ıslahat ile, bütün halkın gözü önünde şu on seneyi mütecaviz bir zamanda, başta kendim olmak üzere birçok kimseler var ki, evlerinin yollarını öğrenmişler. Süfli gidişatları aile saadetine dönmüş. Şimdi anaları babaları, sebep olanlara dua ediyorlar. Vilayetimiz dahil ve civarlarında bu kabilden daha birçoklarının hallerini dinleyiniz. Bahusus, Denizli hapishanesinde, Risale-i Nur oraya girmesiyle mahpuslar üzerinde öyle bir hüsnü tesir yapmıştı ki, halen bu tesir dillerde gezmektedir. Keza bu Afyon hapishanesine dahil olduğum zaman, kimin ile konuşsam, eski halleriyle şimdiki hallerini zikredip, minnet ve şükranla Nur talebelerine dua ediyorlar. Bu hakikatlar meydandadır. Ben insan olayım da, bana ve hemcinsime bu derece ahlaki ve içtimai ve uhrevi ıslah edici ve husus kitabımız Kur'an'ın mühim bir tefsiri olan Risale-i Nur'a ve onun muhterem müellifine ve vatandaşlarına Müslümanca muhabbet ve teselli mektubu yazmak, bir siyaset mevzu olacağına hayret ediyorum. İşte bu hayretle diyorum ki, böyle suç olmaz Olsa olsa Kur'an ve dolayısıyla Risale-i Nur'un gizli düşmanları adliye ve zabıtaya evham verip bizleri böyle hapislere doldurma sebep oluyorlar. Elbette yüksek hakimler bu hakikatleri görecekler ve ellerini vicdanlarına koyup ebedi ve ilahi çok müjdeleri bulunan adaletli kararlarını verecekler ve vatanın dört köşesinde alaka ile bekleyen Müslüman Türk milletini kendilerine minnettar bırakacaklardır. Afyon cezaevinde mevkuf, İnebolulu, İbrahim fakazlı.